Merhaba, İstanbul Servis Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimar programına hoş geldiniz. Bugün stüdyo dışından yapıyoruz kaydımızı, bir başka e, ofis ziyareti yapıyoruz. Aslında ofisten önce de Biennale'deki bir işi e, inceledik, biraz da onun konuşacağız. E, Kerem Piker mimarlıktayız. Kerem var, Can var, Gerta var yanında. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de hoşgeldin. <gülüyor> Sen de hoş Evet. Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Peki geldin. Teşekkür ederim. Aslında e, niyetimiz şuydu. Ee, İstanbul Modern'de e, başlayan tasarım bir en elinde bir işiniz var bomba adında. Yani onun çevresinde belki de bu kaydı yapmak daha ilginç olabilirdi falan diye düşünmüştük. Ama teknik durumlardan dolayı e, yakında Karaköy'de bulunan ofise kapağı attık. Orada yapıyoruz programı. Biraz şeyden <gülüyor> bahsetsene bir Karaköy. Neden Karaköy? Ne zamandan beri Karaköy? Ne yapıyorsunuz? Nedir yani? Bu yanındaki iki insan ne iş <gülüyor> ne yapıyorlar? Hani? <gülüyor> Biz 2011'de ofisi ben kurdum. KPM Kerem Piker Mimarlığı. Aslında tamamen tesadüf Karaköy'de olmamız. Burada Superpool'un ofisinde aşağı yukarı 6-7 aylık bir misafirliğimiz oldu. Onların ofisi de zaten Karaköy'deydi açıkçası. Benim aklımda herhangi bir yer yoktu ofisi kurarken. Şurası olabilir burası olabilir. Fakat buraya geldikten sonra burayı çok sevdim. Buraya alıştığım kullanışlı bir yer, rahat bir yer. Çok fazla mimarlık ofisi var, arkadaşlarımız var. Etraf da heyecanlı bir yer. Dolayısıyla buradan çok uzaklaşmaya içim el vermedi. O arada da yavaş yavaş işler rayına oturmaya başladıkça da burada biraz yer bakmaya başladım. O dönemde hatta e, Erdem Tüzün ve Yelta Yelta köm şimdi bizimle birlikte e, beraber epeyce dolandık Karaköy sokaklarında e, bir şeyler geldi başımıza. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Badiler alattı. <falan. gülüyor> <gülüyor> Ama yani sonunda böyle burayı bulduk. Bir seneyi aşkın süredir de buradayız. Buraya taşındık taşındığımızın hemen ertesinde de Cansu ekibe katıldı. Yelta Akyön ve Can Süçürgen bizim e, ekipte bizimle birlikte bir senedir bir seneye aşkın süredir birlikte de onun dışında proje büyüklüğüne ve proje konusuna göre e, katılanlar oluyor, e, ekip büyüyor, genişliyor e, kısalıyor, uzuyor böyle e, devam ediyoruz bu yani hem böyle bir e, yani onu bir daha bir sana yani Böyle yeni olmak değil de genç olmak durumu e, insanları Saçma bir bağlantı kuruyorum da sanki böyle Karaköy'e doğru bu yani yeni ofis, yeni yer arayışları, bir araya gelmek, toplanmak falan arayışları biraz böyle bu bir tarafa doğru insanları çekti gibi. Bir de o durumun yarattığı bir enerji de var i̇şte Karaköy tolus falan diye konuşmalar olmaya başladı yani böyle bu evet. alanın çevresinde belki örgütlenmeye başlayan böyle bir ortam var. Bir yandan kafeler değişiyor vesaire. O yüzden ilginç bir yere doğru dönüşüyor Karaköy. Bir sürü avantajı var Karaköy'e. Bir kere lojistik olarak çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Buraya ulaşmak çok kolay. İkincisi e, bina stoğu ilginç. E, burada e, çok farklı türden e, yapılar var ve aslında daha önceden kurulmuş bir e, ofis altyapısının üzerine. Yani bu binanın fiziksel durumunu kastetmiyorum ama çevrenin genel karakterinden bahsediyorum. Ee, üzerine kurmak tabi mümkün. Bir de e, dediğin gibi heyecanlı bir yer. Gençler için de cazip oluyor. Bizim de için cazip. Bilmiyorum. Daha gençler ne düşünüyorlar. <gülüyor> tabi Yelta'yla Cansu şu anda derim bir sessizlik içinde. Konuşun arkadaşlar. Konuşun. Sizler de hoş geldiniz programı. Yelta'yı zaten programımızı takip eden dinleyiciler evet. e, yakından tanıyorlar. Çeşitli <gülüyor> söylüceli görevi. <Bahanelerle> sürekli programa <gülüyor> Ben bahanelerle istemediyorum. <gülüyor> şekilde programı dahil ediyorsun. Yani tam bunu o yüzden e, seninle daha sonra konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Can, suya sözlerim o yüzden. Yani katılıyorum aslında konuşulanlara. Bir yandan da her günün etrafının değiştiğini görmek çok ilginç oluyor. yani burada tartıştığımız ya da teoride bıraktığımız bazı şeyleri burada dışarı çıktığımızda görebiliyoruz. Ee, bir arada olmak iyi oluyor. Yani tasarım ofislerinizde komşu olması aslında bunlar böyle çok kelimeye dökemeyeceğimiz ama her gün deneyimlediğimiz şeyler var. Bir de şey, manzemeler burada çevrede. Çok fazla Kesinlikle. bir simülasyon Karşılaşma imkanları çok fazla. Hoş tabii bunu bir mimarlık <gülüyor> ofisinde çalışan için bu karşılaşma ne kadar döküyor olduğunu bilmiyorum. Yani ofisten çıkamama durumundan dolayı. Yani şu oluyor, bizim için öğretici bir yer Karaköy. Yani her tarafını bildiğimiz bir yer değil. Sürekli de değiştiği için böyle öğrenmeye devam ettiği yer. O yüzden zengin bir yer. Ee, dediğin türden karşılaşmalar oluyor. Ee, onların niteliği de değişiyor aslında. Yani bir sene öncesine göre burada çok daha fazla mesela rekreasyona yönelik e, açılmış yer var. İşte kafeler var. Böyle epeyce de yalancı da bir durum var. Yani biraz bunu da problemli buluyoruz. Yani Karaköy bir e, hakikati varsa o e, dönüşümün içerisinde o hakikat de biraz e, kayboluyor aslında. Yani bundan biz de sorumluyuz muhtemelen. Ama hani diyoruz ki biz her şeye rağmen buradaki mevcut bir yapıyı sürdüren, yani bizim o tür bulunduğumuz binanın tamamı bir ofis binası aslında. E, farklı türden ofisler var. günlük ağırlıklı, tek mimarlık ofisi biziz ama sonuçta e, burayı çok da fazla... Böyle zorlayıcı bir yapımız yok yani diğer e, katlarda ne oluyorsa burada da üç aşağı beş yukarı o oluyor. Dolayısıyla biz e, bulunduğumuz çevrenin içerisine bir anlamda uyum sağladığımızı söyleyebilirim. Öte yanda e, böyle bir e, yer değiştirmeye yol açan e, bir yapı da var burada. Yani bir, bir takım yerler kapanıyor onun yerine başka yerler açılıyor ve bu açılan yerler de böyle çoğu... E, gibi yapan yerler, bir takım şeylere özenen, bir takım başka kimlikleri aslında kendisine bir tür dekor olarak kullanan yerler. Öyle olduğu zaman da tabii buranın biraz tadı kaçıyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hani Karaköy çok değerlendi denilen bu mesele aslında bizim de böyle yavaş yavaş kendimizi biraz sorumlu hissettiğimiz ama bizi irkilten de bir durum. Ya Bir de bu işte kentsel dönüşüm yeniden değerlendirme ya da İş geliştirme anlamında bu gayrimenkul hareketlerinden örgütlenmesi mevzusu doğrudan aslında burada yaşanıyor. tabii bu şeylere de falan başlayamış. Yani Galata Port zamanından başlayıp daha sonra işte ufak tefek burada dönüşümlerle devam eden bir şey. Bir yandan da hani o dediğin şeyle yüzleşmek şöyle ilginç oluyor. İşte sizin mesela ofis evet bir hanın işte üst katlarından bir tanesinde ama sokak kotunda gerçekleştiği zaman o değişim çok çarpıcı bir şekilde göze batıyor. Yani tabii, tabii, mesela gibi, zaten yani, evet, Galata çevresinde de mesela dediğim alt kattaki dükkanlar tam ama ya yani ara sokaklardan bahsediyorum. Üst katlarda mesela bekar odaları devam ediyor ya da imalathaneler falan devam ediyor ya da yerin altında. Yani bu sokak kutundaki değişik tabi önemli. Bir de değişimin şeyi kadar nasıl yapıldığı da ilginç. Yani burada aslında var olmayan bir dünyanın buraya ne diyelim bir anlamda evet. e, yakıştırılması gibi bir durum da var. yani iminalar, çünkü yok, buranın öyle bir şey. Evet Ticaret yani. Ticarethaneler. Yani atölyeler. burada hiçbir zaman var olmamış. Böyle şeyler var. Mesela endüstriyel e, vitray canlı işte e, demir doğramalı mekanlar bir anda kafaya dönüşüyor. Ama önce onlar üretiliyor. Yani burada bunlar yoklar. Ee, ne bileyim ben Galata'da görebildiğiniz bir takım mekanlar mesela burada yoklar ama e, bu gidiyor abi e, kafası iyi bir kafa oradan gidiyor e, şeyler dolayısıyla aslında etrafta gördüğümüz o eskitilmiş duvarlı e, dönüştürülmüş mekanlar aslında dönüştürülmüş değil yeniden yaratılmış mekanlar onlar da aslında e, yepyeni yerler kadar e, problemli bir anlamda var o da bir şekilde yani yönlendirilmiş bir dönüş yani şöyle diyelim hani işte gibi yıkıntı alanının dönüştürülmesi, belli standartların yükseltilmesi, daha iyi bir yaşama çevresinin oluşturulması hissiyatı da de yapılmış değil. Onun o niyetle yapılmış olan dönüşüm bir şey burada ise belli bir imaja doğru döndürmek Tabii Yani aynen öyle. Yani bu imaj sadece baş bir kesimin hoşlandığı bir imaj. Hı hı. O yüzden ona benzetme çabası var. Ee, buraya yakıştırılan bir şey ama burayı burada olan buranın kendi potansiyellerinden çıkan bir şey değil. Hı. Yani bu dekor dünyası biraz böyle de bir dünya zaten galiba ama bu kadar birebir yaşayınca biz de hani açıkçası irkiliyoruz yavaş. Yani i̇şte yavaş. bu yine onu söyledim tekrar edeceğim. içinde olup da bununla yüzleştiğin zaman şey yani işte dönüşüm meselesi üstüne bir programda şunu demiştik yani, yani kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm diye konuşuluyor ama her şey öyle anlat yani işte de kentsel dönüşüm bilmem de kentsel dönüşüm yıkıp yeniden yapmak da öyle işte yıkmadan, işte, bilmem ne yapmak, böyle, bu, yani, teori olarak üstüne çok fazla konuşulan her şey, böyle kompartman kompartman farklı anlamlardaki her şey tek bir kavramına sanki açıklanıyor gibi konuşuluyor illerde. Halbuki o kentsel dönüşüm değil. Yani bizim bütün konuştuğumuz kentteki dönüşme biçimdir yani. Yani burada bir dönüşüm var. Sadece e, hani hakikati var mıdır burada yapılan işin? Onu tartışıyoruz aslında. Yani hani az önce söyledim bu iyi bir kafa dediğim şey. E, biraz böyle e, dalga geçmek için söylediğim bir şeydi. Yoksa iyi bir kafa değil. Yani burada hiçbir zaman olmayan bir şeyi sadece bu aralar bu gidiyor diye e, yakıştırmak ve dönüştürmek ve orayı tamamen tahrip etmek aslında mesela. Bunu konuşurken işte bu küçük ölçekte burası için bunu gözlemliyoruz ama aslında kentteki farklı farklı ölçeklerde pek çok şey için tekrardan İlendirildi bir şey gibi yani he. yeni çektiği reklamda meşhur bir müteahhitin hani bu değil bu değil bu hiç değil seçmesi yapıyor projeler arasından falan işte onun kafasındaki şey neyse kentin mesela öyle bir ormanlıklarını onu dönüştürmeye niyetli bir heves falan girmiş yani bence işin ilginç tarafı söylediğin çok doğru biz bunu sadece belirli bir kesimin davranış biçimi gibi görmeye hep meyilliyiz halbuki her kesimde görüyoruz yani toplumun iyi eğitim görmüş kesiminin de görmek istediği bir şehir var işte ne bileyim ben daha farklı kesimlerin de var ve herkes aslında orada ne var diye bakmaktan ziyade burada ne görmek istiyoruma çok fazla odaklandığı için böyle ciddi bir e, gücü kadar tahribe ediyor açıkçası. Yani evet. Bu da işte bu aslında kendi yüzleşmek bu senin bahsettiğin şeyler, yani evet. hakkında hep hayal ettiğin ya da olmasına istediğin ne olursa olsun öyle olmasını istediğim kent değil de gerçekten o kendi yüzleşip orada ne olduğunu, ne bittiğini falan anlamaya çalışmak aslında. Çok daha kıymetli çünkü kent alanı zaten bütün bu e, çatışmaların arasında bir yerde kuruluyor. Tabii, tabii. Yani bir yanda o da inşa oluyor. Diğer tarafta başka bir şey de oluyor. Bunlar birbirine tamamen zıt şeyler. Araya başka bir şey de geliyor. Yani çok karmaşık aslında bir yapılanma var. Ama bunu çözümlemeye başladığı zaman ister bunu işte gayrimenkul yatırımcısı çözümlemeye başlıyor, ister akademisyen ya da ister biz kendi sohbetlerimizde yani böyle bir mimarlık çevresinde konuşurken çözümlemeye çalışıyoruz. Çözüm. O çok basit, şunu yapsak şunu yapsak bu olacak falan çok kadar iyi, basit bir şey. Aslında. Yani mesela iktidar Taksim'i Şanzelize'ye benzetmesi gibi bir güdü, burayı da bir Berlin gibi görmek bir bir kısmımızın hoşuna gidiyor olabilir. Yani aynı şeyden çıkıyor farklı kesimlerle olsa. aynı motivasyon aynı kesimlerde yani. o açıdan backshare'e bağlamak iyi olur bir ara vermeden önce yani biyeraldeki e, musibet kısmında ve adopus kısmında da aslında yani ikisi de tam aslında bunun üstüne düşüyor yani kendi kurdukları tematik çerçeve 안ında yani hem kentin kente nasıl farklı farklı bakılabileceğini hem de kenti var eden diğer o pek de konuşulmaya farklı tüm dinamikleri gerçeğiyle rüya olanıyla ama yani bir şekilde Bitki olarak herkesin içerisinde kendi algılanmasının sebep olacak nedenleri oluşturan nasıl böyle minik minik şeyler içerisinde kurulduğunu bir toplaması gibi aslında Hı. bunu şeyden bir ara verdikten sonra sizin oradaki projenizle beraber de konuşalım. Tamam. Atalım Denizciler Havacılar Yaptı bunu Sardunya kırmızı Bir yüzün var Yola çıkalım desem Yolsuzuz o başka Pardutlar ölmeden Son bir dans dersin? Sen mi din yoksa Hayat mı Güzel, kula kulluk etmezsin. Çok yanlış biriydin. Sen mi güzeldin yoksa hayat mı güzel? Yani iki şişe ucuz şarap bir tarih yazabilir. Verdiğin tüm sözler bir anda uçabilir. Sıcak bir bira aşk sende kasında. Metin Kurt gibi yalnızız ceza da. Radyoların yeni açanları için bir tekrar olsun. Bir bir işlerini konuşmak için yakın ve daha sessiz, <gülüyor> daha nüfus akustik konforları daha uygun olan bir yere kaçmış bulunuyoruz. Ee, Yel Can Cansu Cürgen ve Kerem Peker ile beraber konuşmaya devam ediyoruz. Ee, az evvelinde Karaköy üstünden bu mahalledeki değişim mi falan konuşmuştuk. Yani kentsel dönüşüme de bağlamıştık olur mu biraz? bu kişilerin kente hayallerinden nasıl görmesiyle alakalı hislerden aslında ortak hislerden yola çıktığından falan biraz basit, Yani ister yatırımcı olsun ister niman olsun, ister akademisyen birinin kente dair olan hislerinin aynı yerden temellendiğini söyledik. Şimdi sizin projeden biraz bahsedelim. bir yani genel zaten dediğim mutlaka herkesin görmesi lazım da zaten işi de, işi konuşmayacağız ama işin motivasyonunu o işin hangi tartışmalar açmak istediğine falan bahsedeceğiz. Siz İstanbul'da bir bomba düşürüyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Bir din bomba <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve onlar çeşitli şekillerde bir başlatıcı oluyorlar. Biraz projeden bahsedelim ve yani böyle bir yalanın nasıl ikna edici ilgesinin inşa edildiğinden yani video, yazı, çizim Araç yayın anlamadım. araçlarının ne olduğundan konuşuyorum. Evet, gel yani tam köme <gülüyor> doğru döndü tüm gözler. Ya aslında projenin tüm motivasyonu, biraz önce bahsettiğimiz o iktidar meselesiyle de alakalı. Çünkü genelde herkes kente dair kendi tahayyülünü bir şekilde uygulayacağını ve onun o şekilde ilerleyeceğini düşünüyor. Ama kentlerde ve normal insan hayatında daima karşımıza beklenmedik durumlar, rastlantılar çıkıyor. Kentte böyle oluşuyor. Bizim de fikrimiz aslında biraz şeydi. Hani savaşta bu olasılıklardan biri. Yani Türkiye'de İstanbul ölçeyinin biraz daha bu savaş fırsatı tırnak içerisinde yakalanmamış bir durum. Ama biz bunun nasıl olacağını bir tartışmak istedik. Çünkü yıkımlar aslında bir yerden sonra artık bir şeyi başka türlü düşünmek gerektiğini gerektiriyor. Yani sen ne kadar ben burayı çok düzgün yapacağım dediğin zaman bile bir savaş çıkıyor. Bir deprem oluyor. Aslında belki altını çizmek gereken başka bir şey. Yani şuna da değinmeye çalışıyoruz biz. Her şey, içinde bulunduğumuz fiziksel çevreyi etkileyen her şey aslında fazla sıkı tesadüflere bağlı. Ve böyle bir talihsiz vaka da aslında bir tesadüf olabilirdi. Dolayısıyla kente etkileyecek, yani bu derece etkileyecek durumun çıkması ne kadar bir tesadüfse aslında şu an gerçekte olan karşılaştığımız ya da sonuçlarını yaşadığımız e, fiziksel koşullar da aslında tesadüfler. Evet. E, hani ancak böyle bir etkili e, bu üç yapıyı değiştirmenin sonuçları aslında savaş burada bir bahane kurgunun bir parçası aslında. Siz bir potansiyel gerçeklik inşa ediyorsunuz. Evet. Yani yani yani orada bir şey arzumuz yok yani bir yıkım arzusuyla bunu yapıyor değiliz aslında. Ee, daha fazla şunu söylüyoruz. Şehrin şu anda oluşan bağlamı dediğimiz şey veya bölgelerdeki durumlar. Aslında e, epeyce tesadüfi durumlar e, ve bir takım ilişkisizliklere de e, bunları e, aslında geldiği noktanın e, yol açtığını da düşünüyoruz. Yani e, etrafımızda gördüğümüz bir takım yapılar aslında hep böyle değillerdi. E, bir dizi evrimden veya işte ne bileyim ben değişimden geçtiler. Fakat e, bugün geldikleri nokta da aslında. Bir sürü potansiyeli de, gizli potansiyeli de hala içerisinde taşıyor. Biz bunu ifade etmenin spekülatif bir yolu olarak aslında bu hadiseyi e, seçtik. Yani yoksa ne bir e, yıkım olsun, bu binalar açılsınlar ve özgürleşsinler, ne de işte hani savaşlar çıksın da şu, şehri bir daha yapalım gibi bir derdimiz yok. Aslında söylemek istediğimiz şehir söz gelimi taş yapısı Maçka Parkı'nın hemen yanı başındadır ve bu binanın o parkla neredeyse hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Ee, yani bunu e, belki e, kapılarını açık tutarak da kurabilirsiniz veya şu anda e, bu masada oturanların aklına gelmeyecek bir başka yolla da kurabilirsiniz ama bir kez bu ilişkisizliği e, ortaya koymak lazım. Çünkü e, bir, bir tarafından baktığınız zaman e, tarihi yapılar, Böyle biblolaşıyorlar. E, parklar aman ha dokunmayalım dediğimiz e, bir takım nesnelere dönüşüyorlar. Fakat e, hayat böyle sürüp gitmiyor. Yani o parklara e, birileri müdahale ediyor. Bu yapılara da müdahale ediyor. Aradaki alanlardaki ilişkisizlikler de süre gidiyor. Bu işte tam da alışkanlık olarak edilmiş bazı bilgiler ya da işte e, nasıl diyeyim, tabu tabulaşan bazı kentsel koplar var. Yani bu mimar olduğumuz için biz bunu böyle adlandırıyoruz da yani aman oraya dokunma buraya bilmem ne olmasın işte bu böyle bir yerde ve bunun değerini herkes bilmeli falan gibi söylenme aslında tarihin belli anında belli durumlardan dolayı öyle olmasına karar verebilir. İşte aslında çok basit kararlardan başka bir şey değil. Bu Proje belki de o yüzden kentin gerçekliğine, yani bizim algımızdaki gerçekliğine düşüp bu ilişkileri gevşetip yeniden kurmak yolunu açıyor. O yüzden mesela çok daha iyi ve bunu sadece bunu söyleyerek yapmıyor. İşte bir maket var, esaslı bir maket var bunun Bütün bu evet. etki alanlarının görüleriyle. O, o maketi gibi. yapanlar kör oldu. <gülüyor> Tahmin <Tavd ediyorum. gülüyor> Lazerden mi yoksa <gülüyor> çizerken mi? <gülüyor> <gülüyor> yani kalabalık bir ekip var bu işin içerisinde. Ondan da bahsetmek lazım. Bu bizim açımızdan da, bu işin içerisinde yer alan herkes açısından da epeyce gönüllü yapılan bir iş. Ve yani bizim ofisin yapısı içerisinde de bir tür şey açık atölye durumunu olabildiğince sürdürmeyi, ...kendimize baştan beri şiir edindik. Yani bu e, tabii her zaman her projede mümkün olabilecek e, bir şey değil... ...ama özellikle bu e, tasarım bienniali epeyce geniş bir katılımla gerçekleşti. Bütün oradaki e, fedakarca çalışan arkadaşlara da bir kez daha teşekkür edelim. Yani kalabalık da bir liste bu. Okuyalım izleyeceğim. Ben, ben. <gülüyor> varım, evet, Cansu var, Yelta var, onun dışında Neli Karamolla var... İzem Şahin var, Yiğit Can üçcü var, Selin Küçük var. Dilde Barutçu var. Canan Ertem var, Elif Karaköse var. Yiğit söyle, pardon yol söyle var, Ayşe de de var. Aslan Avcı var. Bunlar bu söz ettiğimiz çalışmanın saatçi maket yapım aşamasında değil de araştırma ve konunun ortaya konulmasından en son kurulum aşamasına kadar farklı farklı roller üstlendiler. Her birinin de katkısı bizim için çok değerliydi. Şanslıydık. Hepsi de bu işi epeyce sahiplendiler ve bu üretimin bir parçası oldular. Evet. Açıkçası da bu ekip olmasaydı biz bu işi yapamazdık. Yani bir tek de maket değil. O kurbusal potansiyel gerçekliği diyelim ki temellendirebilmek için bir derin bir aslında o dönemin ve öncesinin yapı projelerini belli bir araştırması, ondan sonra evet. bunu sanki olmuş gibi nasıl temellendirizin tabii ki de araştırımı geliştirme aşaması falan var yani bir video var. var. E, Videoyu ayrıca anlatalım. O ilk araştırma kısmı ile ilgili yani bizim atölyemin içerisinde sürdürmeye çalıştığımız bir sistem var. Burada e, mimarlık öğrencileri stajyer olarak geldikleri zaman onlarla 6 haftalık bir şey yapıyoruz. En az 6 haftalık bir birlikteliğimiz oluyor. Bunun ilk 2 haftasında aslında biraz birbirimizi tanımak için bir program hazırlıyoruz. Yani onlara bir takım araştırma konuları veriyoruz. Bu araştırma konularını da bizi de bizi de ilgilendiren, bizim bildiğimiz hadi bize bir anlatın bakalım neymiş dediğimiz şeyler değil de bizim de merak ettiğimiz konularda araştırma yapmalarını ve bunu mimari araçlarla ifade etmelerini istiyoruz. Bu e, epeyce faydalı oluyor bizim için. E, yani kişisel olarak benim için çok faydalı oluyor açıkçası. E, bu işi yapanlar için de e, olumlu olduğunu şimdiye kadar gözlemledim. E, Yener de bunun bir parçası bazen oldu. E, bazen e, üretime farklı aşamasında bulundular ama yani bu e, mimarlık ofisleri için herhalde e, yeni bir, bir konu bilmiyorum belki daha başka e, bu iş yapanlar ve e, büyüklerimiz de vardı onu çok fazla bilmiyorum ama hani genç mimarlık ofisi olmanın da bu türden faydaları var e, bu, bu tür konulara daha açık olabiliyoruz yani burada e, bina üretmeyi proje üretmeyi çok önemsiyoruz açıkçası ve bunu da bu işin parçası olarak görüyoruz yani iki farklı şey olarak görmüyoruz. Burayı da biraz dolu tutmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi o yüzden de bu ekip hakikaten bir fiil bu işin içerisinde kaldı. Videodan da bahsedeceğiz dedik. Videonun, bir cümleyi istersen onu söyle ve toparlayalım. Video e, bu genç bir ekibin işi e, bizim beraber çalışmaktan çok keyif aldığımız bir ekip ee, yeni aslında kurulan ve genelde e, birkaç farklı iş yapan bir ekip. Sarraf Galean Mekanik e, grubuna da böyle şuraya yazdı cansordan okuyorum çünkü <gülüyor> sürekli ben sırasını karıştırıyorum. Ee, bu e, Cantañelli, Sedakayın ve Ern Erdoğan'ın kurduğu bir grup. Epeyce böyle e, ilginç bir iş yaptılar. Tabii e, burada. E, Uğur Tanyeri, Hüsn Tanyeri ve Pelin Özge'ne de teşekkür etmek lazım bu e, şeyin e, çalışmanın yapım aşamasında gerçi onları belirttik ama e, film çok matrak oldu eğlenceli oldu bir taraftan da gerçekten başlı başına bir e, iddialı bir iş oldu ben söyleyeyim gerçekten gerçek oldu yani filmi izlediğimiz zaman bunlar oldu galiba diye <gülüyor> e, Uğur Hoca'nın düşündüm. o anlamda biz söyleyince o kadar enlandırıcı olmuyor <gülüyor> Bence e, yani üç tane ana e, ayağı yani gerek kurduğu imajlarla, gerek maketle, gerekse videoyla e, bu bahsettiğimiz şekilde zihindeki bu algı alanını bomba düşürecek olan bir proje. Ve e, herhangi bir mimarlık işinden daha öte bazı başka şeyleri de tartışmaya açtığı için de çok kıymetli. Zaten bir herkes görecektir herhalde. Bunda tartışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Ben kestirip atıp programı kapatmak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> şu anda. Çok teşekkür ederiz Bizleri ağırladığınız için. Daha sonra tekrar görüşeceğiz herhalde. Tamam. Bizlere her konuda acikmimarlik.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Her türlü önerilerde bekliyoruz. Görüşmek üzere.